Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, uzunca bir aradan sonra Gönül Sadası programıyla yine birlikteyiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve Deniz Kemal Sayar, Gönül Sadası'nda bir sezon daha birlikteyiz. Hocam şükür kavuşturana. Elhamdülillah efendim, hamd ederiz, şükür ederiz. Hamd ederiz. Kıymetli hocam, e, mevsimler gelip geçiyor... ...hani günler gelip geçmekteler... ...kuşlar gibi uçmaktalar evet. diyor ya... ...Aziz evet. Mahmut Hüdayi... Evet. Ee, ...mevsimler geçiyor... ...Siyan Balığı diye bir film vardı... ...orada... ...kahraman diyor ki... ...kendini anlatırken... ...ömrümden işte... ...70 tane şey... ...40 tane yaz, 40 tane sonbahar... ...40 tane ilkbahar geçti falan... Evet. Ee, ...mevsimlerin... E, çevrimini çok hissedemeden gelip geçişlerini çok e, temaşa edemeden, içimize sirayet etmesini evet. izleyemeden gözleyemeden geçip gittiğini görüyoruz. Buradaki anahtar kelime sirayet kelimesi. Fevkalade güzel oldu o. Eyvallah. Devam buyurun. <gülüyor> e, Kıymet Hocam, Sonbahar e, çok güzel ismi, Türkçe ismi de güzeldi. Evet. E. Osmanlıcası neydi hocam? Hazan. Hazan, o da muazzam. Evet, hazan azan mevsimi, hüzün mevsimi. Evet, evet. Azan. Hazan e, yahut sonbahar e, şu anda içinde bulunduğumuz mevsim. İsterseniz biraz dış dünyayı tasvir ederek e, başlayalım bu ilk programımıza. E, hazan, sonbahar size neler çağrıştırıyor? Sizin iç dünyanızda ne tür akisler uyandırıyor? Oradan başlayalım dilerseniz. Yeşil önce hafifçe kurumaya başlıyor, sararıyor, bazıları kızarıyor ve sarı ve kızıl bir pitoresk görüyorsunuz tabiatta. Kuşların sesleri yavaş yavaş kısılıyor, gökyüzü bulutlu, zaman zaman yağmurlu, gözyaşları var ve size hayatın bir sonu olduğunu hatırlatıyor. Bu, bu yaz, ilkbahar yaz, cıvıl cıvıl neşe, Zindelik Hayat enerji Güç demek ise Sonbahar hayatın bir sonu Olduğunu hatırlatıyor Bendeniz Kıymetli hocam ama şöyle bir şey de Yok mu ee, çok özür dileyerek İstanbul, araya girdim İstanbul. Hep bir analoji var sanki Evet hayatın bir sonu var Ama sonra yeniden bir yeşerme evet, Olacak tabii, tabii, tabii. Ee, Yani mutlak bir bitiş Değil bir metafor gibi yani insan ömrünün... Devri bir hadise. Evet. Ama ömür öyle değil. Evet. Ama biz bitiyoruz. Evlatlarımız devam ediyor. Aynen öyle. Evet. Evlatlarımız bitiyor. Onların evlatları evet, devam aynen ediyor. Aynen öyle. Evet. evet. Bu, bu, bu bir yapılanma. Benim burada söylemek istediğim şey şuydu yani hususen annemden öğrendiğim zamana ve fiziksel çevreye dikkat etmek ve oradan e, bazı ibretler almak, bazı ...tahassüsat edinmek... ...şimdi bu renkler... ...insan hayatında çok önemlidir... ...mesela mavi renk... ...bizi hayata bağlar... ...gökyüzü mavi olduğu zaman... ...kendimizi çok güçlü hissederiz... ...neşe dolar içimize... ...halbuki bu bir renktir... ...gökyüzü kurşunlu olduğu zaman... ...kendimizi gamlı hissederiz... Hı -hı. ...şeklinde... ...her rengin de... ...esmada bir karşılığı vardır... Hı -hı. Onu burada söylemeyelim. Dolayısıyla yani insanın varlığıyla, çünkü insan da aynı zamanda esmanın müsemmasıdır, esmanın tecelli ettiği yerdir. Dolayısıyla renkler insan tabiatı, insan yaratılış, insan fıtratı arasında bir e, bağlantı, bir irtibat var. Tabiata baktığınız zaman, o biraz evvel söylediğiniz kelime çok mühim bana göre, tabiatta Cenab-ı Allah'ın size Temaşa için, ibret almak için, ruh aleminizi zenginleştirmeniz için, bilginizi donatmanız için bir pitoresk sunuyor size Cenab-Allah kullarına. Mesela her yer böyle bir sonbahar yaşamıyor, bu kuşak yaşıyor bu sonbaharı. Bu pitoreskten haz almak lazım, çünkü onun oluşunda bir hikmet var, bir espri var, bir sebep var bir yani size bir şey söylüyor Cenab-Allah. Ve bütün canlılarla birlikte tabiatı müşahede ettiğiniz zaman bence birinci etabı hadisenin birinci safhası e, inşallah vakit bulup ama bu vakit derken yani e, ruhen de dinlenmiş bir halde Hı -hı. zihinde birçok mesele açmaz problem dönerken o vakit vakit değildir. O, ruhen huzura ermiş ve onun zamanı çok kısa olsa da o çok mühimdir yani huzura ermiş bir tabiat temaşası. Ve oradan Halik'in bize ne söylediği, ne emrettiği, neyi görmemizi istediği. Malumunuz hicap hicap üstünedir. Perde perde üstüne. Belki birinci, belki ikinci perde. Ama bunu görmek çok önemli. Bir gazabe sözünü ettiğiniz devirde Faruk Nafiz'den aklımda kalan zannederim diyor ki onlar dönecekler yine gittikleri yerden. Bu bir kıta da ilk ikisi aklımda değil. Onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler diyor yani. Ee, i̇çlenme tabiattaki yekbarek ederden. Gam çekme dağılmış diye kuşlar ve çiçekler onlar dönecekler yine gittikleri yerden. Onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler. Bu hem şiir hem hikmet. Tabii. İçlenme tabiattaki yekbarek ederden. Hislenme Dağılmış diye kuşlarla çiçekler, onlar gidecekler yine gittikleri yerden. Onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler. Efendim Türk şiiri böyle bir şey işte yani. Ne kadar sade ve evet. yalın fakat e, içinde ne kadar derin duygular barındırıyor. E, Hikmet var, bir keder Tabii. var ama asil bir keder, teslimiyetin kederi var. Evet. İsyanın kederi yok burada. Evet. Benim yani tabiatla olan alakam böyle. Ve onu görmeye çalışıyorum. Tabii güz deyince hemen böyle hatıralar, çağrışımlar çok enteresan. Mesela Frank üniversitelerinde güz semesteri erken başlar. Hı hı. Ve bir şeye girersiniz söyleyin. Bir koşturmaya girersiniz. Dersine yetiştim işte ödevi yaptım yapamadım kitabı buldum bulamadım. O da bir yani 70 ile 30'lu yaşların bir heyecanıdır. O. Ama bu yaşta çekilmez onda size söyleyeyim yani bu yaşta güzü yavaş yavaş yaşamak lazım. Fall bilmem ne filan derler onlar. İngilizcesi ilginç düşüş demek. Evet düşüş. Fa 2le evet. Evet, evet. evet yani ya otum diyorlar yine. Yani. Evet. Otum, otum da var. Otum Loton da var Loton ama da var. Fall da evet. var evet yani. O bir koşturmada onu hatırlıyorum çok sıkılmıştım o işlerde yani. Türkiye'den giden rahat bir delikanlı olarak Amerika'daki bu koşturma ödevi yapmak vesaire. Makaleyi bul, kitap getir, denklemi çöz. Ah yeter kardeşim. <gülüyor> bir de o geldi aklıma şu anda. Eyvallah. Evet Hazan mevsimi hüzün mevsimidir e, deniyor. İlkbahar nasıl içimizde bir takım coşkuların yeşerdiği filizlendiği e, bir mevsimse Hazan da e, yavaş yavaş e, bir uykuya e, bir dinginliğe hazırlandığımız o coşkunun e, yaz telaşesinin e, yavaş yavaş e, sükuna erdiği evet. e, bir mevsim. Etrafımızdaki tabiat... E, ...bir uykuya hazırlanıyor... Yaprak, ağaçlar yapraklarını döküyor... ...yapraklar sararıyor... ...bu da aslında... ...hayatın... ...bütünüyle çevrimlerden ibaret olduğunu... ...bugün canlı olanın... ...yarın canlı kaybedebileceğini... ...fakat... ...yarın yeniden bir... E, ...ruhuna bir üflenişle... ...ilkbaharda canlanacağını... Evet. E, ...bize söylüyor... Bana e, mevsimlerin çevrimleri insan hayatının, canlılığın ve Cenab-ı Hakk'ın yaratışındaki o mucizenin bir e, metaforu olarak görünüyor hocam. Kur'an-ı Kerim'de e, sıklıkla Cenab-ı Hak biz bizim nasıl yarattığımızı görmüyorlar mı? Evet. E, mealinde e, hitapta bulunur. Yani kudretin, ilahi kudretin en cansız olandan... ...canlı çıkarmaya evet. nasıl muktedir olduğuna dair sayısız e, misaller verir. Her an gözümüzün önünde bir mucize oluyor. Bir tabiat ölüyor ve diriliyor. Evet. Evet. İnsan da böyle, insan hayatı da e, işte nesiller gidiyor, yeni nesiller geliyor. E, kimi fikirler e, yüzyıllarca kalıyor, e, yıllarca tartışılıyor... Ama vücutlar yok. Yani onlarla giden günlerimiz dönmüyor. Dönmüyor evet. evet. evet efendim. İşte ibret alarak biraz o mevsimlerin, o tabiatın dışarıda gördüklerimizin içimize nüfuz ederek, sirayet ederek yaşamasına izin verdiğimiz zaman bu dünyada böyle ağız dolu su kahkahayla yaşamak da pek mümkün değil. Değil mi efendim? Çünkü evet. her şey zeval buluyor. Evet. evet. Zeval buluyor. Onu görüyoruz. Akış e, hep bir zevale doğru. Yeter ki biz e, kendimizi o zevale doğru gidişte nasıl ruhumuzu asıl e, korumamız gereken e, şeyi yangından ilk kurtarılacak şeyi nasıl kurtaracağımızı bilelim. Evet. evet. Zevale giden e, bir e, tabiatta bir e, çevrimde kurtaracağımız e, nelerin olduğunu bizim neyin e, neye yaslanarak. ...diri kalabileceğimiz neyin hiç zeval bulmayacağını e, bilelim. Evet. Yani her şey oluş ve bozuluş üzere... ...kevn ve fesad üzere bazı şeyler bozuluyor... ...bozulan şeylerden yeni şeyler ortaya çıkıyor... ...ama hiç bozulmayacak olan ne? La uhibbul afilin. Uful edecek ne sevmem diyor... ...hayet-i evet. Hazreti evet. İbrahim'in sözü o. Şimdi size söyleyince... Bizim malum işte terbiyemizin bir hizmet boyutu var. Allah dostu bir hazret buyurmuşlardı ki oğlum sonbahar bakın meyvanın en güzel olduğu zaman. Hmm. işte ürünlerin hasat edildiği zaman Cenab-ı Allah diyor ki kıllarına önümüzde uzun bir kış var. Bunları toplayın, kurutun, pekmez yapın vesaire edin. Hem kendinizi yiyin hem ümmeti Muhammed'e dağıtın. Fazla gelirse bütün insanlara yardım edin. Şimdi bu bir taraftan bir folklor gibi görünüyor. Hı hı. Ama malumunuz yani insan yemeden içmeden duramaz. Hı hı. Hizmet etmesi için de hayat, kendisine emanet edilen hayatın idamesi için de bedenin beslenmesi lazım. E sonbahar ...üzümüydü, inceliydi, evet. ceviziydi... ...vesairesiydi müthiş bir zaman... Ele bu coğrafyalarda yani... ...çünkü dünyanın bütün coğrafyaları böyle değil... ...azizim... ...bu coğrafyalarda Cenab-ı Allah'a lütfü kerem etmiş yani... ...onun için Akdeniz civarı çok mühim... ...dünya üzerinde... ...Peygamberan İzam Hazaratı buralarda gelmiş... ...merkez burası... ...bugün jeopoliteye baktığınız zaman... ...aynısını görüyorsunuz... ...Allah muhafaza yani bugün de konuşmayalım... ...dolayısıyla... Bu nimetlerden istifade etmemiz lazım. Tabii şimdi modernite her şeyi makineye, fabrikaya döktüğü için ve içine bir sürü de katkı maddesi koyduğu için bizler uzak kaldık bu nimetlerden. Ama Türkiye'de hala, bu coğrafyada hala tabiat yetiştiriyor. Allah lüzfü kerem ediyor. Ürünler çıkıyor, kurutuluyor, saklanıyor, şöyle ediliyor, böyle ediliyor. Uzun bir kış... Yeni bir oluşa hazırlık, yeni bir e, ikbare hazırlık olarak. Bir de verdiğiniz zaman, bu çok mühim bana göre, sizden gidiyor ama manevi olarak siz güçleniyorsunuz. Verdiğiniz zaman, aldığınız zaman değil, verdiğiniz zaman. E, sonbahar ve kış bunu da imkan dahiline getiriyor. Çünkü kışın yok. Siz hizmet edin, onu hazır hale getirin, muhtaçlara verin. Şöyle bir dünya tasarlık edebiliriz. Ben bir şeyi anlamak için hep akseni düşünürüm. Her şey bol. Her şey imkan dahilinde. Kime ne vereceksiniz? Adamın ihtiyacı yok Ama şimdi öyle değil. Cenab-ı Allah vermiş ama kışın yok. Siz onu kışa saklayacak şekilde söyleyelim. Paranası, bulguru, elçtesi vesairesi yani. Reçeli e, e, vesairesi, pekmezi şunu bunu müthiş bir renk renk geliyor ve şöyle ki bizim büyüklerimiz bu işleri dua ile yaparlardı zikrullahla yaparlardı besmeleyle yaparlardı onu yediğiniz zaman şimdi ben fizyolojik olarak olayı bilmem ama psikolojik olarak biliyorum daha tatlı gelir <gülüyor> <gülüyor> filan nenem yapmıştı büyük babam şöyle hazırlamıştı şuradan Kayınpeder merhum şöyle aldıydı, şunlara şöyle sakladıydı, dikkat edin güveyemezsin, kurt gelmesin vesaire olmasın dedi, dediğiniz zaman bir büyük aile tarihini hatırlıyorsunuz. Ah hocam bu o kadar mühim bir şey ki... Yani basit bir yemek gibi görünüyor ama değil Yok, işte. değil değil. Ben e, daha önce bu, bu programımızda anlatmış mıydım bilmiyorum ama... ...yeri geldi bir daha anlatayım... ...eğer e, tekrar olduysa özür dilerim... ...evet et de. tekrar... <gülüyor> ...şimdi yıllar evvel... E, bir, ...Kanada'da bir psikiyatri kongresine ...orada bir meslektaşım... ...çocuk psikiyatrisi... E, ...hocası... E, ...buluştuk işte... ...Kanada'nın Toronto şehrinde onunla... ...o da Montreal'den geldi... ...dedik ki bu akşam kimseye söz verme... ...seni çok özel bir yere götüreceğim... ...hay hay dedim merak da ediyorum... E, Neyse beni aldı, e, aşağı yukarı 15 kişinin bulunduğu bir sofraya götürdü. Bu sofranın hususiyeti yemek, yemek yani. yiyeceğiz. evet. Ama e, hususiyeti şu, İngilizce tabiriyle mindful eating yapacağız. Yani farkında tamam edeceğiz. Mindful. Evet, farkındalıkla, gönül gönül. Yemeği yiyeceğiz. Gönül ziyafeti. Allah Allah. Evet. Şimdi orada bir e, Japon doktor ve Japon yardımcısı e, bir müddettir e, bu tür gönül ziyafetlerini bir terapi şeklinde düzenliyorlarmış. Beni o gruba götürüyor. Yani o Japon doktor da kendisinin ahbabı olduğu için bizim için de bilet almış. Özel bir bilet alınıyorsunuz, al Alıyorsunuz, giriyorsunuz. E, bir e, restoranın... E, mahzen katı size ayrılmış oluyor. Gittim orada e, 15 kişilik bir grup sanatkarlar var, efendim, diplomatlar var. Anlar danışan mı oradakiler? Oradakiler hepsi bu gruba katılmak evet. için e, ücreti ödeyip şey yapmış ama seçilmiş bir grup yani biraz evet. da okumuş yazmışların içinden seçilmiş yani o bölgede o anda birbirine imtizacı. ...imtizaç edebilecek insanlar seçilmiş... ...öyle evet. söyleyeyim biraz... Evet, evet. E, ...öylesi daha doğru olur... ...işte profesörler var... ...efendim, televizyoncular var... ...değişik yani böyle bir şey, grup... ...ve aşçı yanı başımızda duruyor... Hmm. ...tek tek lokmalar geliyor... ...tabağınıza... ...ufak miktarlarda lokmalar... ...bırakılıyor... ...herkes e, lokmayı ağzında eviriyor... ...çeviriyor, yavaş yavaş... ...tadıyor... E, Sonra o lokmanın kendisinde uyandırdığı duyguları anlatmaya başlıyor. Tek tek 15 kişide anlatıyor. Kaçmak yok. Fakat daha evvelinde sizin az önce büyüklerinizin yaptığı gibi aşçı diyor ki ben size şimdi bir makarna getiriyorum. Her birinizin tabağına bir makarna koyacağım. Bu makarnayı e, şuranın buğdayından şu çiftçiler hazırladı. Efendim suyu şuradan getirildi. E. Şu değirmende öğütüldü. Evet. Oradan buraya geldi. Oradan şuraya geldi. Şu aşamalardan geçti. Sofra, e, sofraya gelirken ben ve şu arkadaşlarım şöyle bir emekle onu e, makarna haline getirdik. Şu sosu kullandık, bu sosu kullandık. Kendi emeğini ve daha önceki emekleri de anarak öğütüldü. Evet. E, o sofraya gelin sadece bizim hazzığımıza dönük bir şey olmadığını orada bir sürü insan alın teri olduğunu tabii, tabii. E, ifade ediyor. Şimdi bu çok enteresan bir deneyim oldu. Benim ilk defa katılıyorum. Bir daha da olur mu bilmiyorum. Önce herkes çekingen yani biraz bir şeyler anlatıyor ama çok da kendini ele vermiyor. Fakat yavaş yavaş bir açılma oldu herkeste. Her e, lokmadan sonra... Tabii siz bir ruh hekim olarak bunu <gülüyor> takip edebiliyorsunuz. Evet, sadece ben de dedim birkaç meslektaşım da vardı. Evet. Kanada'da hatta beraber çalıştığımız hoca da davetliymiş. O da e, gelmişti. Bir süre sonra insanlar daha çok kendilerinden vermeye başladılar. Daha çok kendilerini anlatmaya başladılar. Çözüldü diller ya. Diller çözüldü, gönüller birbirine kenetlendi... ...bir üç saat filan böyle... ...yavaş yeme evet. seansı oldu evet. orada... ...ve üç saat sonra herkes birbirine ahbap... ...olmuş olarak oradan ya. çıktı... Evet. ...şimdi sofrada... ...acele etmemenin... ...tıkınmamanın... maalesef, ...gönlü de doyurmanın... Tabii. ...hatta arada sohbet ederek... Tabii. ...tatlı kelam ederek... ...nimetin hakkını vererek... Evet. Evet. E, ...o sofrada oturmanın... E, ...ehemmiyetini... ...bana çok güzel anlatmıştı... ...şimdi siz... Büyüklerin hani dualarla onları evet, e, evet. o pekmezleri hazırladığını evet. söylediğiniz zaman aklıma geldi. Tanrı anaat mesela turşu mevsim tam zamanı tam, yani. Tabii. Yani her her işte şey, kesilir. Hocam e, şöyle bir şey de var. Tabii bu e, birden tabii hazandan yemek kültürüne sıçramış olduk ama, ama bizim programımız böyle. Hani zaten, mevsim evet. bu zaten ama yani evet. şimdi bu yani hazanla çok yakından alakalı. Yani Cenab-ı Allah yaz mevsiminde lütfediyor fazla fazla. Ey kulum sen kışa bunları sakla hazırla. Evet. Onu da öğretiyor bize ki nimetlerinden istifade et. Tabii bizimki de bir hikaye var şüphesiz. Ama o hikayenin içerisinde halık-ı mutlak var yani. Hmm. Allah'ın nimetleri zikrediliyor her zaman için. Evet. Çünkü şu oğlum evladım ya olmayanların halini biliyor musun? Küçükken biz bunları bilmezdik, duymazdık ama şimdi görüyorum. Yani dünyanın birçok yerinde olmayanlar var. Ve olmayanların hali Bu iletişim... Şey... Bu size söylenir miydi hocam? Yani e, mesela büyükleriniz tarafından olmayanların durumu tabii, tabii, hatırlatılır tabii, tabii, mıydı? Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Benim anacığım da hatırlatırdı. Tabii. Şimdi o, o bu şeyin... gelenek de kayboluyor. İşte yani çocuklar her nesil göre, daha görece bir refah içinde büyüyor. Evet. evet Fakat... Evet. Bu uyarı bu ihtarı kaybediyoruz bir, Sizin lafınızı Bir yok, ara, yok. ara vererek lütfen, izninizden. Lütfen, lütfen, lütfen. Bir şair dostumuz ismini de zikredeyim Haydar Ergülen evet, evet. Eskişehirli şair Bir televizyon programında bana şöyle bir hatırasını Anlattı Babam beni Alışveriş yapmaya gönderirdi İki tane fileyle giderdim Bize kendi fileme ne koyduysam Diğer fileyi de onlardan alırdım. Belki biraz daha az. Hı hı. E, ve e, kendi filemi getirir babama verirdim. Diğer fileyi de kapıcıya götürürdüm. Hı hı. Babam bunun göz hakkı olduğunu söylerdi. Hı hı. Yani kendisine yaptığı alışverişin aynısını e, bir miktarında e, kapıcısı için ayırıyor. Her seferinde bunu Herkesele yapıyor. yapıyor bunu, bir tabii. göz hakkı olduğunu tabii, düşünüyor. Tabii tabii. Ee, bu işte bir Anadolu terbiyesi, Anadolu kültürü. Tabii, tabii. Çocuklarımızı e, yavaş yavaş bu hassasiyetlerden uzak yetiştiriyoruz. Yeni çağın çocuklarında şöyle bir problem var. Benim her şeye hakkım var. Evet. Ben doğuştan hak ediyorum. Evet. En doğrusu, en, hiç zahmet, e, zahmete talip olma yok. Ve hayatta yok diye bir şey bilmiyorlar. Sonra yokla karşılaşınca şoke oluyorlar. Hı -hı. Evet. Bütün dengeleri değişiyor. Evet. Yani eksenleri kayıyor insanların yani. Evet. Hayat yoklarla karşılaştırıyor. Ve dönüp... ...babayı, ebeveyni suçluyorlar. Babayı ve anneyi e, itham ediyorlar. Halbuki hayat acayip bir şey yani. Ben şöyle gençlerle karşılaştım. Çok ailelerle de çalışıyorum. E, tabii. tabii. Mesleki, tabii. Pratikte. Niye diyor babam diyor koç değil diyor. Niye babam sabancı değil diyor. Ben de zengin bir ailenin içine doğmak istiyordum diyor. Niye ben bu sıkıntıları yaşıyorum? Genç bu soruları evet. soruyor hocam. Belki zengin ailenin niye babam rakıferler değil de diyebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> onun ucu gider biliyor musunuz? Niye babam tanrı değil de gider onun hı hı. Yani bu yani siz bulunduğunuz şartları kabullenemezseniz bulunduğunuz şartlarla mutlu olamazsanız e, işin sonu oraya kadar gider yani ve tanrı, ben burada en tanrı diyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın o hı hı. Aziz ismini bu işe karıştırmıyorum. Kavga edersiniz yani. Sonuç alamazsınız. Evet. Ele geçmezse eğer sevdiğimiz diyor. Ne çıkar eldekini sevmeliyiz. Bu kadar basit hadise. <gülüyor> ne kadar güzel bir formül bu değil, değil mi? mi? Evet. Ele He, geçmezse eğer sevdiğimiz. Hep imkansızı zorlamak istiyoruz. Modern insanın en temel ruhi arazilerinden bir tanesi kıymetli hocam. Benim olmadığım yerler yemyeşildi demesi benim bulunmadığım yerler çok güzel e, hep halden şikayet bulunduğu yeri bir türlü beğeneme mahalle evet, evet. öteler görmediği yerler olmadığı yerler her zaman ona daha sevimli geliyor siz böyle söyleyince bir küçük anekdot geldi mehrumpeder peder şimdi biz işte beyazında oturuyoruz soğan Ağ'dan yokuş çıkıyor yoruluyor tabi yaşlı i̇şte adam oradan bir şeye biniyoruz otomobile vefaya gideceğiz oturur oh der elhamdülillahi teala ala kulli hal. Sıvel küfrü ve dalal. Küfür müfür deyince şefkatle bir arkaya bakar yani diyor bu yaşlarda. Bütün haller için Allah'a şükrediyor. Küfür ve dalalete hayır. Except hmm. küfür ve dalal. Onlar onlar onlar istisna. Onlar istisna evet yani. Bunu böyle bir motto olarak bir, üzerinden 60 sene geçti hala hatırlıyorum yani. Bu bir söz. Biraz evet. e, buradan ben sizin muhterem pederinizle olan ve muhterem validenizle olan etkileşimlerinizden hep şunu anlıyorum. E, haller ve sözler bir çocuğun ruhuna ilmek ilmek dokunuyor hocam. Aynen öyle. Evet. Annenin ve babanın evet. halleri. Haller çok mühim. Evet. Sözlerle haller sözler, çelişmeyecek. Evet çelişmeyecek. O hali söz şerh ediyor. Bir cümleyle bir evet. ama hal çok boyutlu bir ortam Hı -hı. söz o boyutun bir kısmını aktarabilir. Lisan her şeyi aktaramaz. Söz ama hal e, hal çok mehim. Ve işte bir çocuğun karakterini e, dünyaya bakışını, seciyesini o dokuyor. dokuyor. Evet o, o dokuyor. dokuyor. Şimdi e, günümüzde ha, ee... Şunu hemen ekleyeyim isterseniz. Hı -hı. Yani Römer'ün peder ve valide İstanbul'da yetişmişler yani ha. peder Gerçi Trabzon'da gelmiş ama İstanbul'da olmuş Yani ben şunu görüyorum Bunlar bir Osmanlı Bakiyesi insanlar hmm. Yani e, Yetişirken zaten hayatları Boyunca yabancı tesire hiç maruz Kalmadılar o muhitlere Girmediler yani Valide zaten mümkün değildi de Peder gördü okudu anladı Ama girmedi o muhide yani Şimdi deneyimlemek diyorlar ya experience dedikleri Hı -hı. Bunu yapmadı yani e, Bu çok mühim özgün bir toplumsal yapının içinden geliyorlar Hı -hı. Diyelim ki hayat şartları siyasi konjonktür bunları dışlıyor Eyvallah diyorlar kenarda otururuz diyorlar Talip olmuyorlar ama kendi kişiliklerini ruhi yapılarını Estetik yapılarını o da çok mühim duygusal yapılarını koruyorlar Diyorlar biz talip değiliz zaten. Ne kadar vermezlerse istemeyi istiyorlar. Bu yapıda. E, bu çok mühim. Ben şimdi onu görüyorum. Mesela kendime baktığım zaman kendimi bu kadar pür görmüyorum. Onu da size söyleyeyim yani. Bu kadar saf görmüyorum. Bende farklı etkiler var üzerimde. E, girmişim. Bazen istemişim. Bazen merak etmişim. Ama hele valide hiç girmemiş. Yok böyle bir şey yani. Onun zamanında Asri hayat. Hiç talip olmamış. Kenara çekilmiş. O da bir genç hanım. Türkiye'deki konjöktör Hı -hı. değişikliğinde hiç girmemiş. Niye? Diye düşünüyorum. Demek ki ona verilen duygu, ona çizilen kainat, ona çizilen evren kendisini mutlu ediyordu. Tatmin Hı -hı. ediyordu. Hı -hı. İhtiyaç hissetmedi. Evet, evet. Diye düşünüyorum. İç dünyasında Heh, Şimdi e siz bunu hekim olarak evet, iç bakalım. Tabii, i̇ç dünyasında ki aydınlık iç dünyasındaki kaynaklar ona yetiyordu, yetiyordu. dışarıdan bir takviye ihtiyaç duymadı ha, değil onların mi? kılavuzluğunda ilerlemeyi e, yeterli oh. buldu e, kıymetli hocam bugün e, ilk programımız e, vakit geldi e, mi vakit e, azaldı ben şöyle bir kaç dakika daha e, sohbet edip e, bitirebiliriz be. inşallah e, evet hazan dedik sonbahar dedik bu hazan ve hüzün e, çok eşleştirilir. Eşleştirilir değil mi efendim? E, hüzün Mah mahzun mesela. Mahzun. Hüzünlü, evet. evet. E, bu sonbahar böyle bir şey zaten yani. Evet. E, biraz tabii gün ışığı da azalıyor. E, gün ışığı her zaman insanın içine neşve veren ya, bir şey. Ya ışık değil mi en ne Işık, kadar enteresan? Tabii. Şimdi efendim geçen gün şöyle bir şey oldu. Efendim karanlıkta derse gidiyorlar hmm. dendi. Ben derse gidiyorlar diyeyim... Ben ben kuzey mendletlerinde de bulundum. Aha. onlar da nerede bizim de bunlar Akdenizli bunlar güneş görmezse yaşayamaz derlerdi. Çünkü sabahın köründe derse giriyorlar. Akşamın köründe dersten geliyorlar yani. Nasıl bir iş bu? Tabii ki derse gidilecekse onun sabahın körü akşamın körü olmaz. Sabahın köründe de gidilir. Eskiden lamba ışığında, mum ışığında çalışırlarmış. Yani bu bana göre eğer bir ilimse bir insan Tabi ki sabahın kökünde Hatta gece Daha da feyizli olur Peki buna nasıl alışır insan Çocukken alışır Bu disipline İlim erbabı olmak Şimdi bir efendinin biyografisini okuyorum hı hı. Sabah namazına kalkıyorlar Ailece hı hı. Çocuğun yaşı 4 hı hı. Namazdan sonra yatılmıyor Pedal Kur'an okuyor Dinliyorlar, İlmi hal bilgisi veriliyor, kahvaltı yapılıyor vesaire gün başlıyor. E böyle başlayan bir hayatta o feyiz, mesela fakir orta mektebilişe giderken tarih, coğrafya gibi dersleri sabah çalışırdım, erken kalkıp. Evde kalori falan yok, hani soğuk ev. Yorgana sarılır, çalışırsınız ama nasıl aklınızda kalır o yani. Dolayısıyla sabahın feyzi, sabahın körü değil, sabahın feyzi. Sabahın feyzi. Sabahın feyzi ya. Ne kadar güzel söylediniz hocam. Sabah, sabahın körü değil, kabak, sabahın feyzi. feyzi. Tabii, tabii. Vakti feizlendirmek vakti bereketlendirmek bizim onunla konuşabilmemiz de olur. Eyvallah. Vaktin bize konuşmamızına evet. izin vermemiz de olur. Aynen öyle. Vaktin bize konuşması da işte onun içinde... E, Gönlü zenginleştirecek, kalbi genişletecek eylemlerle olur. İşte sabah namazına kalkmakla olur. Kur'an okumakla olur. Evet, evet. E, zihni, dimağı besleyecek e, faaliyetlerle olur. Aynen öyle olur. E, Cenab-ı Hak cümlemizi vakti bereketlendirenlerden eylesin diyelim. Ha, Bu duayla kapatalım, evet, kapatalım inşallah. Efendim, kapatalım. Her hazanın bir baharı var. Mutlaka. E, ruhumuzu... E, Gamla kasvetle doldurmayalım. doldurmayalım Ne olursa olsun e, Cenab-ı Hak Ol der ve olur e, Ümit var olalım Her zaman için e, Onun e, onun yardımından Hazanın hikmetinden de Mutlu... hisse olalım inşallah. Yani. Tabi Hazanın hikmetinden hikmeti hisse olalım e, Oradan öğrenelim e, Ama Büsbütün bir gama ve kasvete de Gömülmeyelim inşallah Eyvallah efendim, maşallah Peki e, kıymetli izleyenler Erkam Radyo'da e, bu sezonun ilk programında değerli hocam e, Saadet'in Ökten'le Hazan'ı konuştuk. Hazan mevsimini, sonbaharı, güzü konuştuk. Onun e, tedaileriyle değişik ara sokaklara girdik. Kaybolmadan da geri döndük. <gülüyor> evet, evet, evet, evet efendim. E, bir sonraki perşembe saat 7'de görüşmek üzere. E, Hoşçakalınız.